Büyük günahlar dinden çıkarır mı? Bir insan kelime-i şehadet getirmekle İslam dairesinin içerisine girer. Büyük günahlar dediğimiz günah-ı kebair, adam öldürmek, evet büyük günahtır, hırsızlık yapmak, zina etmek, faiz yemek vesaire bunlar büyük günahlardır. Ama bir insan kelime-i şehadet getiriyorsa o Müslümandır, büyük günah kişiyi dinden çıkartmaz. Bizim ehli i sünnetin inancı böyledir. Büyük günah işler, işleyen insan günahkar olur. Günahını daha sonra tevbe eder. Cenab-ı Hak affederse, dilediğini o affeder. Ama kişiyi dinden çıkartmaz. Yani büyük günah işleyen bir insana kafir diyemeyiz. Namazı terk etmek büyük günahtır. Orucu terk etmek büyük günahtır. Efendim hırsızlık yapmak, adam öldürmek vesaire vesaire Büyük günahlar malumdur, sayılıdır. O büyük günahlar günah olmakla beraber... Kişiyi dinden çıkartmaz. Peki din nedir? Ben şehadet ediyor ve inanıyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ediyor ve inanıyorum ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir, Resulüdür. Buna inanıyorsa o insan Müslümandır. Ondan vazgeçmedikçe, inkar etmedikçe büyük günahları e, işliyor ama onun e, Cenab-ı Hakk'ın Yasakladığını biliyorsa günahkar olur dinden çıkmaz.